2. lem'a Bismillahirrahmanirrahim. İd nade rabbuhu enni meseni yeddur ve ente erhamur rahimin. Sabır kahramanı Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın şu münacatı hem mücerrep hem tesirlidir. Fakat ayetten iktibat suretinde bizler münacatımızda Rabbi inni meseni yeddur ve ente erhamur rahimin demeliyiz. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın meşhur kıssasının hülasası şudur ki pek çok yara bere içinde epey müddet kaldığı halde o hastalığın azim mükafatını düşünerek Kemal sabırla tahammül edip kalmış sonra yaralarından tevellüt eden kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman zikir ve marifeti ilahiyenin mahalleri olan kalp ve lisanına iliştikleri için o vazifi ubudiyete halel gelir düşüncesiyle kendi istiradı için değil belki ubudiyeti ilahiyye için demiş ya rab Zarar bana dokundu, lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor diye münacat edip, Cenab-ı Hak o halis ve safi, garazsız lillah için o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş. kemal afiyetini ihsan edip, enva-ı merhametine mazhar eylemiş. İşte bu lem'ada beş nükte var. Birinci nükte, Hazreti i Eyyub aleyhisselamın zahiri yara hastalıklarının mukabili, Bizim batıni ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek Hazreti Eyyub'dan daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın yaraları kısacık hayatı dünyeviyesini tehdit ediyordu. Bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayatı ebediyemizi tehdit ediyor o münacatı eyyubiye o hazretten bin defa daha ziyade muhtaçız Bahusus nasıl ki o hazretin yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisanına ilişmişler öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler şüpheler neuzu billah mahalli iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler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 Utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam, başkasının ıttılağından çok hicab ettiği zaman, melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emare ile onları inkar etmek arzu ediyor. Hem mesela, cehennem azabını intaç eden büyük bir günahı işleyen bir adam, cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper almazsa, bütün ruhu ile cehennemin ademini arzu ettiğinden,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 İnkarda milyonlar ile o sıkıntılan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef eder sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder ve hakeza bu üç misale kıyas edilsin ki belran ala kulubihim sırrı anlaşılsın İkinci nükte 26. sözde sırrı kadere dair beyan edildiği gibi musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya üç vecihle hakları yoktur Birinci vecih Cenabı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış. O vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tahir eder, muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Şafi ismi hastalığı istediği gibi, Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor. Ve hakeza. mâlikül mülki yetasarrafu bi mülkihi keyfe yeşa. İkinci vecih, Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder. Kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazifi hayatiyeyi yapar. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayrı mahz olan vücuttan ziyade şerr-i mahz olan ademe yakındır ve ona gider. Üçüncü vecih. Şu dar-ı dünya meydanı imtihandır ve dar-ı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Madem darı hizmettir ve mahalli ubudiyettir, hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla, o hizmete ve o ubudiyete çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyor. Ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şekva değil şükretmek gerektir. Evet ibadet iki kısımdır. Bir kısmı müspet, diğeri menfi. Müspet kısmı malumdur. Menfi kısmı ise hastalıklar ve musibetlerle musibet zede, zafını ve aczini hissedip Rabb-ı Rahimine ilticakarane teveccüh edip onu düşünüp ona yalvarıp halis bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyete riya giremez, halistir. Eğer sabretse musibetin mükafatını düşünse, şükretse o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrü uzun bir ömür olur. Hatta bir kısmım var ki, bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Hatta bir ahiret kardeşim, Muhacir Hafız Ahmet isminde bir zatın müthiş bir hastalığına ziyade merak ettim. Kalbime ihtar edildi, onu tebrik et. Her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Zaten o zat sabır içinde şükrediyordu. Üçüncü nükte, bir iki sözde beyan ettiğimiz gibi, her insan geçmiş hayatını düşünse, kalbine ve lisanına ya ah veya oh gelir. Yani ya teessüf eder, ya elhamdülillah der. Teessüfü dedirten, eski zamanın lezaizinin zeval ve firakından neş'et eden manevi elemlerdir. Çünkü zeval-i lezzet elemdir. Bazen muvakkat bir lezzet, daimi elem verir. Düşünmek ise o elemi deşiyor, teessüf akıtıyor. Eski hayatında geçirdiği muvakkat alamın zevalinden neş'et eden manevi ve daimi lezzet elhamdülillah dedirtir. Bu fitri haletle beraber musibetlerin neticesi olan sevap ve mükafat-ı uhreviye ve kısa ömrü musibet vasıtasıyla uzun bir ömür hükmüne geçmesini düşünse sabırdan ziyade şükreder. Elhamdülillahi ala kulli hal sivel küfr ve ddalal demesi iktiza eder. Meşhur bir söz var ki, musibet zamanı uzundur. Evet, musibet zamanı uzundur. Fakat örfün ü zannedildiği gibi, sıkıntılı olduğundan uzun değil, belki uzun bir ömür gibi hayati neticeler verdiği için uzundur. Dördüncü nükte, 21. sözün birinci makamında beyan edildiği gibi, Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği sabır kuvvetini evham yolunda dağıtmazsa, her musibete karşı kâfi gelebilir. Fakat vehmin tahakkümüyle ve insanın gafletiyle ve fani hayatı bâki tevehüm etmesiyle sabır kuvvetini mazi ve müstakbele dağıtıp, hâlihazırdaki musibete karşı sabrı ı kâfi gelmez, şekvaya başlar. Adeta Haşa Cenâb-ı Hakk'ı insanlara şekvâ eder. Hem çok haksız bir surette ve divânecesine şekvâ edip sabırsızlık gösterir. Çünkü geçmiş her bir gün, musibet ise zahmeti gitmiş, rahatı kalmış. Elemi gitmiş, zevalindeki lezzet kalmış. Sıkıntısı geçmiş, sevabı kalmış. Bundan şekva değil, belki mütelezzizane şükretmek lazım gelir. Onlara küsmek değil, bilakis muhabbet etmek gerektir. Onun o geçmiş fani ömrü musibet vasıtasıyla bâkî ve mes'ud bir nevi ömür hükmüne geçer. Onlardaki âlâmu vehim ile düşünüp bir kısım sabrını onlara karşı dağıtmak divaneliktir. Ama gelecek günler ise madem daha gelmemişler, içlerinde çekeceği hastalık veya musibeti şimdiden düşünüp sabırsızlık göstermek, şekva etmek ahmaklıktır. Yarın öbür gün aç olacağım, susuz olacağım diye, bugün mütemadiyen su içmek, ekmek yemek, ne kadar ahmakçasına bir divaneliktir. Öyle de, gelecek günlerdeki, şimdi adem olan musibet ve hastalıkları düşünüp, şimdiden onlardan müteellim olmak, Sabırsızlık göstermek, hiçbir mecburiyet olmadan kendi kendine zulmetmek öyle bir belâhettir ki hakkında şefkat ve merhamet liyakatını selbediyor. Elhasıl nasıl şükür nimeti ziyadeleştiriyor, öyle de şekva musibeti ziyadeleştirir, hem merhamete liyakatı selbeder. Birinci Harbi Umumiyinin birinci senesinde Erzurum'da mübarek bir zat müthiş bir hastalığa giriftar olmuştu. Yanına gittim, bana dedi, yüz gecedir ben başımı yastığa koyup yatamadım, diye acı bir şikayet etti. Ben çok acıdım. Birden hatırıma geldi ve dedim, kardeşim, geçmiş sıkıntılı yüz günün, şimdi sürurlu yüz gün hükmündedir. Onları düşünüp, şekva etme, onlara bakıp şükret. Gelecek günler ise, madem daha gelmemişler, Rabbin olan rahman Rahim'in rahmetine itimat edip, Dövülmeden ağlama, hiçten korkma, ademe vücut rengi verme. Bu saati düşün, sendeki sabır kuvveti bu saate kafi gelir. Divane bir kumandan gibi yapma ki sol cenah düşman kuvveti onun sağ canağına iltihak edip ona taze bir kuvvet olduğu halde sol canahındaki düşmanın sağ canağı daha gelmediği vakitte o tutar merkez kuvvetini sağa sola dağıtıp merkezi zayıf bırakıp Düşman edna bir kuvvet ile merkezi harap eder." dedim. "Kardeşim, sen bunun gibi yapma. Bütün kuvvetini bu saate karşı tahşid et. Rahmeti ilahiyeyi ve mükafatı uhreviyeyi ve fani ve kısa ömrünü uzun ve bâkî bir surete çevirdiğini düşün. Bu acı şekva yerinde ferahlı bir şükret." O da tamamiyle bir ferah alarak "Elhamdülillah!" dedi. "Hastalığım ondan bire indi." Beşinci nükte, üç meseledir. Birinci mesele, asıl musibet ve muzır musibet, dine gelen musibettir. Musibeti diniyeden her vakit, dergah ı ilâhiyeye iltica edip, feryat etmek gerektir. Fakat dini olmayan musibetler, hakikat noktasında musibet değildirler. Bir kısmı ihtar-ı rahmanidir. Nasıl ki çoban, gayrın tarlasına tecavüz eden koyunlarına taş atıp, onlar o taştan hissederler ki, zararlı işten kurtarmak için bir ihtardır, memnunane dönerler. Öyle de, çok zahiri musibetler var ki, ilahi birer ihtar, birer ikazdır ve bir kısmı kefaret i ve bir kısmı gafleti dağıtıp, beşeri olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir. Musibetin hastalık olan nevi, sabıkan geçtiği gibi, o kısım musibet değil, belki bir iltifat-ı Rabbani'dir. Bir tathirdir. Rivayette vardır ki, ermiş bir ağacı siltmekle nasıl meyveleri düşüyor, sıtmanın titremesinden günahlar öyle dökülüyor. Hazreti Eyyub Aleyhisselam münacatında istiraat-ı nefsi için dua etmemiş. Belki zikri lisani ve tefekkürü kalbi yemani olduğu zaman ubudiyet için şifa talep eylemiş. Biz o münacat ile birinci maksadımız Günahlardan gelen manevi ruhi yaralarımızın şifasını niyet etmeliyiz. Maddi hastalıklar için ubudiyete mani olduğu zaman iltica edebiliriz. Fakat muterizane, müstekiyane bir surette değil, belki mütezellilane ve istimdatgarane iltica edilmeli. Madem onun rububiyetine razıyız, o rububiyeti noktasında verdiği şeye rıza lazım. Kaza ve kaderine itirazı ismam eder bir tarzda Ah, of, edip şekva etmek, bir nevi kaderi tenkittir. Rahimiyetini ittihamdır. Kaderi tenkid eden başını örse vurur kırar. Rahmeti ittiham eden rahmetten mahrum kalır. Kırılmış el ile intikam almak için o eli istimal etmek nasıl kırılmasını tezyid ediyor. Öyle de musibete giriftar olan adam, itirazkarane şekva ve merakla onu karşılamak, musibeti ikileştiriyor. İkinci mesele maddi musibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür. Mesela gecelerde insanın gözüne bir hayal ilişir. Ona ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet verilmezse kaybolur. Hücum eden arılara iliştikçe fazla tehacüm göstermeleri, lakayt kaldıkça dağılmaları gibi maddi musibetlere de büyük nazarıyla ehemmiyetle baktıkça büyür. Merak vasıtasıyla o musibet cesetten geçerek kalpte de kökleşir. Bir manevi musibeti dahi netice verir, ona istinat eder, devam eder. Ne vakit o merakı, kazaya rıza ve tevekkül vasıtasıyla izale etse, bir ağacın kökü kesilmesi gibi maddi musibet hafifleşe hafifleşe, kökü kesilmiş ağaç gibi kurur gider. Bu hakikati ifade için bir vakit böyle demiştim. Bırak ey biçare feryadı, beladan kıl tevekkül zira feryat, bela ender, hata ender, beladır bil. Eğer bela vereni buldunsa, safa ender, ata ender, beladır bil. Eğer bulmazsan bütün dünya, cefa ender, fena ender, beladır bil. dolu bela başında varken, ne bağırırsın küçük bir beladan, gel tevekkül kıl. Tevekkül ile bela yüzünde gül, ta o da gülsün, o güldükçe küçülür, eder tebettül. Nasıl ki mübarezede müdhiş bir hasma karşı gülmekle, adâvet musalahaya, husumet şakaya döner. Adâvet küçülür, mahvolur. Tevekkül ile musibete karşı çıkmak dahi öyledir. Üçüncü mesele. Her zamanın bir hükmü var. Şu gaflet zamanında musibet şeklini değiştirmiş. Bazı zamanda ve bazı eşhasta bela, Belâ değil belki bir lütfu ilâhiydir. Ben şu zamandaki hastalıklı ve sair musibet zedeleri fakat musibet dine dokunmamak şartı ile bahtiyar gördüğümden hastalık ve musibet aleyhtarı bulunmak hususunda bana bir fikir vermiyor ve bana onlara acımak hissini iras etmiyor. Çünkü hangi bir genç hasta yanıma gelmiş ise görüyorum emsallerine nispeten bir derece vazifeyi diniyeye ve ahirete karşı merbutiyeti var. Ondan anlıyorum ki, öyleler hakkında o nevi hastalıklar musibet değil, bir nevi nimet-i ilahiyedir. Çünkü çendan o hastalık, onun dünyevi, fani, kısacık hayatına bir zahmet iras ediyor, fakat onun ebedi hayatına faydası dokunuyor, bir nevi ibadet hükmüne geçiyor. Eğer sıhhat bulsa, gençlik sarhoşluğuyla ve zamanın sefahatiyle elbette hastalık haletini muhafaza edemeyecek, Belki safate atılacak. Hatime, Cenab-ı Hak hatsiz kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için insanda hatsiz bir acz, nihayetsiz bir fakr derceylemiştir. Hem hatsiz nokuşu esmasını göstermek için insanı öyle bir surette halk etmiş ki hatsiz cihetlerle elemler aldığı gibi hatsiz cihetlerle de lezzetler alabilir bir makine hükmünde yaratmış. Ve o makine insaniyede yüzer alet var. Her birinin elemi ayrı, lezzeti ayrı, vazifesi ayrı, mükafatı ayrıdır. Adeta insan-ı ekber olan alemde tecelli eden bütün esma-i ilahiye bir alemi asgar olan insanda dahi o esmanın umumiyetle cilveleri var. Bunda sıhhat ve afiyet ve lezayiz gibi nafi emirler nasıl şükrü dedirtir o makineyi çok cihetlerle vazifelerine sevk eder. İnsan da bir şükür fabrikası gibi olur. Öyle de Musibetlerle, hastalıklarla, âlâm ile, sair müheyyic ve muharrik arızalar ile o makinenin diğer çarklarını harekete getirir, tehyic eder. Mahiyeti insaniyede münderic olan acz ve zaf ve fakr madenini işlettiriyor. Bir lisan ile değil, belki her bir azanın lisanı ile bir iltica, bir istimdat vaziyeti verir. Güya insan o arızalar ile ayrı ayrı binler kalemi tazammun eden müteharrik bir kalem olur. sayife hayatında veyahut levh-i de mukadderat hayatını yazar. Esma-i bir ilanname yapar ve bir kasidî manzume-i Sübhâniye hükmüne geçip, vazife-i fıtratını ifa eder.